Oh yeah. Açık gazete. Kainat, bugün 19 Ekim Salı, yıl 2010, ay 10, gün 292, Hızır 167 1431, Hicri Zilkade 11, 1426, Rumi Ekim 6 Ağaç dikme ve çelikleme zamanı Günün sözü, uçartma, uçurtma rüzgara karşı uçtuğu için yükselir, Churchill Günün tarihi 265 yıl önce bugün, 19 Ekim 1745'te Gulliver'ın yaratıcısı yazar Jonathan Swift, İrlanda'da öldü. Dünya edebiyatına Gulliver'ın gezileri gibi büyük bir düş gücü ve yergi, hiciv ürününü armağan etmişti. Swift, Robinson Crusoe'nun yazarı Daniel Defoe ile birlikte felsefi ve politik içerikli kurgu edebiyatının da öncüsü sayılmaktadır. Galifir'in gezilerinde Lilliput cüceler ülkesine, Brobdingnag devler ülkesine ve Huygens konuşan atlar ülkesine gider, belirli süreler kalır, yaşantılarına katılır. Müntaz Arıkan. Yemek listesi gün 292. Mantı, kabak kızartması, turşu, kavun. Büyük saatli Marif, Büyük saatli marif takvimi. have Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Devgarda da bir günaydın diyelim. 19 Ekim 1934'te doğmuş ve 1991'de ölmüş. Önemli bir folk müzisyeni. Amerikalı şarkıcı, besteci, aranjör ve kayıt Ustalarından birisi Nick Reynolds ve Bob Shane ile birlikte kurdukları The Kingston Trio adını taşıyan topluluk büyük bir ün kazanmış ve yıllarca dillerden düşmeyen şarkılara imza atmışlardı. Onların The Kingston Trio'nun Where Have All The Flowers Gone adlı çok ünlü Pete Seeger'ın çok büyük ünek kazandırmış olduğu antisavaş ya yani savaş karşıtı en tanınmış savaşçı e, karşıtı şarkıyı dinletmiş olduk size. Evet şimdi günün haberlerinden bir e, özet e, verelim tabii günün en tayin edici, önemde, edici önem taşıyan davası 151 sanıklı KCK davası fakat e, ona geçmeden önce şimdi uzunca bir yer ayırmamız gerekiyor ama önce bir genel e, diğer haberlerden kısa bir şey yapalım özet yapalım çünkü kolay kolay dönme fırsatı bulamayabiliriz süper tayfun Megi Filipinleri vurmuş kırbaçlamış geçiyor hı hı. ona çıkmış süper tayfun diyorlar ona Ülkenin kuzeyini vurdu. Ölü sayısı en az 10 olduğu belirtiliyor El Cezire'den. Bu sene Filipinleri vuran 10. ve en kuvvetli tayfun buymuş. Isabella eyaletini, vilayetini vurmuş. Ve gidiyor ana Luzon adasının kuzeyine ana ada saatte 190 km hızla. Merkezinde gidiyor. Çok büyük bir tahribat yapmış olduğu da belirtiliyor. Toprak kaymalarına. 2006'da daha büyük bir şey. Toprak kaymalarını hele heyelanlara yol açmıştı ama. Binlerce kişi de bu sefer de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Öte yandan seller, suların götürdüğü başka yerler de var. Asya'dan Afrika kıtasına geçersek. Batı Afrika ülkesi Benin'de. Müthiş aşırı yağışlar ve müthiş seller olmuş ve 43 kişi hayatını kaybetmiş. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Bürosu'ndan açıklama. İki nehir aşırı yağışların sebebiyle taşmış Ueme ve Mono nehirleri yaklaşık 100 bin kişi evsiz yoksul Afrika ülkesinde. Ve en az 43 kişi ölmüş. Şimdi 800'den fazla da kolera vakası teşhis edildi. Sel suları ülke topraklarının ne kadarını kapsamış biliyor musun? Üçte ikisini. Bir ülkenin üçte ikisi sel sularının altında kalmış. Yani felaketin karşı karşıya bulunduğumuz genel felaketin boyutlarını göstermek açısından gayet önemli sanırım bu. Arkasından da başka yerlerde de var. Mesela Çanakkale'de de. Kepez deresi taşmış, tekneler su alıp bazıları batmış. Lapseki'de de bazı evleri su bastı diyor Anadolu Ajansı'nın haberi. Dört gündür aralıksız yani yağmur varmış. Normal miymiş bu? Bir şey söylemiyor Anadolu Ajansı. <gülüyor> Benimdeki ülkenin üçte ikisini... Sarmış olan su, sel sularının normal olmadığını herhalde söyleyebiliriz. Öyle. Yok onun için ihtiyaç duymadım da bu normal miymiş onu merak ettim. E, normaldir her şey gibi. Tabii en nihayetinde. Köprünün sallanması konusunda abrasya maratonu sırasında da tartışma var. Bakan normal demiş. Bakan biliyordur, yani bakan bilmeyecek de bizim bileceğiz diye bakıyoruz. 170 bin kişi boğazı geçip yürüyerek ve koşarak beşik gibi sallanan boğaz köprüsü tıkanınca bile tehlikeli araç ağırlığına ulaşmıyormuş, en fazla 37 bin kişinin ağırlığını taşıyormuş. Yalnız e, profesör bu konuların uzmanı olan profesör Semih Tezcan. Bakanla aynı fikirde değil Bakan ne demiş bu konuda Bakan bir şey yok her şey Bir şey olmaz hiçbir şeycik da Bir şeyler söyledi aslında Hangi tamam. bakanı ee, Önemli mi gerçekten <gülüyor> ya Bunu hükümet tavrı olarak aldım ben mesela evet. Değil önemli. Profesör Tezcan yalnız köprünün kapasitesi 2600 tondur. Yani 70 kilodan 37 bin insan taşıyabilir. Yıkılmadıysa bu emniyet payındandır demiş. Emniyet payı. Fena değilmiş emniyet kurtardı. payı durumda. Evet öyle hesaplanıyor. Diye. Ama bakanın dediği normalse bu emniyet payı o zaman... Bakanın dediği normal yani çünkü zaten bakan teknik konuşuyor ve diyor ki asma köprü olup da sallanmayan köprü mü olur? Napolyon da öyle 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın başlarında Napolyon'un da sözünü hatırladık. O ünlü başka sözleri para para para falan gibi sözlerini geçelim. Hı hı. Ama o askerlerini düzenli e, olmayan aralıklarla köprülerden geçirip sal salınımdan gitmesin diye köprüler bulmuştu. Hı hı. Napolyon'dan sonra burada bakanı da Anmamız iyi oluyor tabi e, Vallahi demiş ki Asma köprü olup da sallanmayan Var mı ne yapacaktı sallanmasaydı Diye bir kişileştiriyoruz Köprüyü köprünün işi sallanmak Ve üzerinde seyreden otomobilleri Taşımak teknik bir açıklama Dediğim gibi asıl sallanmazsa Kork demiş Bakın adını da Rica ediyorum ondan <gülüyor> bu durum. Hakikaten mi Evet ee, tabii ki Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Evet, güzel söylemiş. Eğer sallanmazsa kork demiş. Fakat e, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Bölümü öğretim üyesi Profesör Dr. Semih Tezcan Habertürk'te aynı fikirde değil, her köprünün bir kapasitesi var. Kapasite 4,5 kat aşılmış demiş. Sadece emniyet payından dolayı... Bu arada bu sallanma sırasında direklerden birinin çatladığını, e, polisin e, fena halde panik olduğunu falan yani filan... Öyle mi? Ha, böyle şey mı? Yani sallanıyor ya direkler böyle evet. hani. Onların işi sallanmak değil, köprünün işi sallanmak da. E, direklere o iş verilmemiş. Direkler bu işi üstlerine almadıkları için bir miktar böyle hani devlet memurluğundan büyük ihtimal bana ne demişler. Bir iki tanesi çatlamış bu sallantı sırasında. Tam da insanlar üstünde geçerken çatladığı için e, orada fark edenler ve polisler de panik olmuşlar. Gidiyoruz galiba diye. Ne bilsinler sallanan köprünün iyi olduğunu. İşte aslında ne geliyorsa başımıza eğitimsizlikten geliyor. Evet, ben onu anlatmak bütün Her eğitim. Çok haklısın ya. Bakan Yıldırım sallanmazsa korktum demiş. Çatlama dedin öyle mi? Evet. O zaman profesör Semih Tezcan'ın son açıklamasının son bölümünü okuyayım. Çatlamayla başlar demiş. Direklerde mi? Maalesef evet. Öyle mi? Yani direkler de var aralarında. Müsaade edilen sınırları aşarsanız köprünün askılarında aydınlatma direklerinin tabanlarında. Duydun mu? Aha. Aydınlatma direklerinin tabanlarında. Tam orası evet. Ve tabliyenin boğumlarının birleştiği yerde önce çatlama ardından ayrılma ve yıkılma olur. Salınımın şiddetlenmesine biz rezonans deriz ve köprünün üzerinde olup titreşimler hissettiğini söyleyenler bu sinyali almıştır demiş. Benim torunum da orada koşacağınlar arasındaydı. Hı hı. Önden koşanlara bir şey olmadı. Neredeydi onu düşünmek lazım. Yani sonuç en iyi olarak... ben torunun durumunu da bakandan söyleyeyim değil mi? Sallanıyor mu torun? E, tamam. Çok sallandı dedi. E tamam. O yani... zaman bir sıkıntı yok. Benim anlayamadığım bakan niye böyle bir savunma yapıyor? Yani hani şeyi anlayamadım. Neyi savunuyor şimdi? Çünkü o bir Türk. e Yani hani mevzu hiç anlayamadım. Türk Or savunur. Anladım. Bize ait bir köprünün yıkılması ihtimalinden bahsetmek bile yoktur. Yalnız 120 bin kişi ölebilirdi diyorlar. Köprü çöktüğü zaman aşağı düşenleri ölde sayabiliriz. Evet. Avrasya maratonu ise... sırasında boğaz köprüsünde yaşanan salınım yani rezonans uzmanları endişelendirdi diyor köprü acilen incelenmeli ve oluşan salınımların boyutu ölçülmeli. Yani çevre bakanıyla mühendisler ve uzman, bu konunun uzmanları aynı fikir dedi. Bu bir her konuda uzmanlıktan yana olduğum asla söylemez ama yani bir asma köprünün salınımı rezonansının hesaplanması konusunda sanıyorum uzmanlara bakanlardan daha çok iş düşüyor. Mesela e, bayağı ilginç şey yani İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Omurtak da ''Köprünün bu tür yükleri nasıl kaldıracağının hesaplanması lazım. Yaşanan bu yükten sonra köprünün acilen incelenmesi, salınımların ölçülmesi lazım.'' demiş. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Jeofizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Eyüdoğan da köprünün bakıma alınması gereğini söylemiş. ''Yaşı belli, sürekli eskiyen çelik bir yapı, yeni ölçümlerle ancak durum anlaşılabilir.'' demiş. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'sa endişeye mahal yok demiş. <gülüyor> Sen de dediğin gibi. Yani e, bu kol kırılır yen içinde kalır modeli bir durum mudur? Böyle mi bakmak gerekir? Bakan çıkıp niye sallanır efendim? Size ne falan filan gibi açıklamalar yapar. Bir başka profesör de Ahmet Vefik Alp İstanbul büyük bir tehlike atlatmıştır demiş Profesör Alp. Ve köprüde yaşanan rezonans olayıdır. Rezonans köprü yıkan bir olaydır demiş. Benim başım. bildiğim de hikaye budur zaten. Yani hani Discovery Channel falan bile seyreden benim gibi yandan mühendisler gayet gayet bunu bilirler. Rezonanslar köprüleri çökertir. Hatta işte bir gazete vardı bugün. Eğer askeri adımla yürüselerdi çökerdi falan diye. Evet. Yani belli bir ritim tutturmakla ilgili yıkabilmek Ama çok Ama şey diyor işte Profesör Ahmet Vefik Alp'te... ...doğal salınım vardır, aynı titreşimde etki gelirse rezonans olur. Yaşanan buydu, söndü fakat büyüyebilirdi demiş. Hı hı. Ayrıca da bu sallanım, salınım köprüye zarar vermiş de olabilir diyor. Sen gelecek maratonda... Yarışıyor musun? O, ona göre karar vereceğim ben de katılıp katılmayayım. Volkan nasıl katılıyor musun? Ya işte bakacağız sallantılılık oranına göre. Eğer yeterince sallanıyorsa bakanımıza güvenip çıkacağız köprüye. E, şey konuşuluyormuş zaten şimdi. İsim köprüden başlamayalım, köprüde bitsin. O zaman böyle bir tehlike olmaz falan diye. Herhalde insanlar koşmasın diye mi ne diye bilmiyorum. Ama böyle de bir şeyler söylenmiş. Ben torunumla konuşacağım yalnız bence bakanınla konuşturunla konuşacağını. Sorun bakanında yani torununda değil. Hayır, onu bakana göndereceğim. Ha anladım. Garanti olsun diye. Yoksa izin vermemeyi düşünüyorum. Anne daha doğrusu annesi babasıyla konuşacağım tabii. Benim yetkim doğrudan yetki alanım içine girmiyor. Dolaylı yetki alanı. <gülüyor> evet. Ya bence e, böylesine varsayımsal e, tartışmalarla çok önemli Vakit bir maraton olan Avrasya Maratonu lekeliği olmak gerçekten çok üzücü. Hangi amaçlara hizmet etmek üzere falan diye de devam edebilirim. Bana yakışmıyor diyorsun. Yani. Yakışmıyor hakikaten. Peki o enteresan Türkiye özgü olayı da konuştuk. Bir günün sözü olması için önerebilirim bunu. Sallan yuvarlanı mı? Sallan yuvarlanı evet. E, olabilir vallahi hakikaten. Niye olmasın ki? Bakandır sallan yuvarlan demek de haklıdır. Evet diğer haberlere de bakalım Fransa'da protestolara kamyon şoförleri de katılmış büyüyor. Emeklilik reform tasarısını protesto. Niye önemli. protesto diyorlar? Benim bildiğim grev diye başka Grav. kelime var bununla ilgili ama az <gülüyor> almamak mı gerekiyor acaba? Ya bütün nereden okuyorsun bilmiyorum. Bende mesela NTV awesome. açık Fransa'da protestolar büyüyor diyor. Ben de Voice of America'dan okuyorum. Arzu Çakır iyi de bir haber yapmış ama başlığı Fransa'da protestoları, haber, kamyon şoförleri de katıldı. Tabi bir anıyla protesto, emeklilik yasasıyla ilgili değişikliği protesto ediyorlar. Ama e, eylem cinsine protesto diyemeyiz gibi geldi bana. Yani çünkü ülke işlemiyor falan filan gibi bazı minik ayrıntılar var. Evet, içinde. yani bayağı gergin bir hafta Paris'in dış mahallelerinde de toplum polisi... İde maskeli gençler arasında çatışmalar olmuş. Büyüyor iş. Tasarı Senato'dan geçecek diye bakılıyor. Emeklilik yaşı 60'tan 62'ye çıkarıldı tasarruf tedbirleri. Başbakan François Mitterrand grevcilerin ülkeyi tıkamasına izin vermeyeceğiz demiş. Liseliler polisle çatışmış. Lyon, Comblaville ve özellikle Paris'in banlı yörelerinden Nanterre'de yani 1968 Mayıs olayları da Nanterre'de başlamıştı. Hatırladığım kadarıyla liseli öğrencilerle toplum polisi arasında çatışmalar çıkmış. Muhalefetten 500 yeni önerge baya uzun kuyruklar istasyonlar önünde. Sarkozy'de çıkmış Ruslarla görüşüyormuş çıkmış ve demokratik parlamenter bir ülkede. Benzin istasyonları çalışmalıdır diye. Başka Demokrasinin yani. temellerinden biri pompadır biliyorsun evet, ki. Aynen aşağı yukarı motamo böyle konuşuyor. pomp. <gülüyor> <La pompe> galiba. <gülüyor> yani emeklilik reformu Fransızları ayağa kaldırmış vaziyette hakikaten. Ve şeyler bayağı ciddi bir şekilde vurulmuş. Sarkozi gidecek galiba. Yani... Arkasından üzülen olacak mı bilmiyorum birkaç sermayedar ve ırkçı falan dışında Fransa'da ama bu kalış çok kolay bir kalış olmaktan gittikçe uzaklaşıyor. Bu da iyi bir şey Avrupa politikaları açısından özellikle Fransa'daki işçi sınıfı işçilerin durumu açısından da gayet gayet faydalı olacakmış gibi. Onu da şeye soracağım ama ben. Bakana mı? Sallanmayan <gülüyor> Cumhurbaşkanı <gülüyor> neye yarar? Torun'a da sorabilirim, <gülüyor> bakan'a da. <zaten. gülüyor> o da niye olmaz? Fransa'da grevler hayatı felce etti diyor. BBC Türkçe mesela o şekilde vermiş. Onda da hakkını verelim. Kocaman da Hı -hı. bir posterde taşıdıkları devasa bir şeyde bayrakta grev general yazıyor. Genel grev. <gülüyor> Genel grev yani. Evet. Böyle işte. Öte yandan ilginç de bir şey var. Hırsız polis oyunu var. Daha doğrusu iyi polis kötü polis olayı var. Ee, ona biliyor? geçmeden aslında grev haberi bir adet de Belçika'dan var. Hmm. Ee, bu da önemli. Çünkü Belçika'da demiryolu çalışanların greve gitmesiyle birlikte Eurostar trenleri bum çalışmıyor. Özetle Eurostar trenleri önemli çünkü işte Avrupa'yı bağlayan önemli tren hattını oluşturuyor. E, Eurostar son açıklamasında e, Londra-Bürüksel treninin dahi hareket etmeyeceğini bildirmiş. E, Lille ve Brüksel kentleri arasında çok sınırlı miktarda bağlantı otobüsünün hizmet vereceği söylenmiş ancak bundan öte e, işleyen trenlerle ilgili ciddi sıkıntı varmış e, Brüksel'de de. Yani Charles de Gaulle da havalimanıki en büyüklerinden biri bildiğim kadarıyla Fransa'nın bir gecelik benzin kalmış. Evet. Öyle de bir durum vardı. İnan uçakların bir daha kalkamayacağı gibi açıklamalar da yapıldı bunlar resmi açıklama değildi bu arada onu da söyleyeyim. Hani sonra kalkar falan üstümüze kalmasın. Ama iş yavaşlatmaları, grevler acayip çoğalıyor Fransa'da yani ve genç insanların da giderek mobilize olduğu görülüyor diye mesela sosyalist partiden Benma ama da bir konuşma yapmış yani artık akla zarar işler yapmaktan vazgeçi bir hükümet dönse akıl yoluna iyi olur demiş ee, lider dedikleri çünkü proje asıl yani askıya alınmalı ve görüşmeleri tekrar başlansa çok iyi olur bunu kaldıramaz bu hükümet falan diye konuşmuş Ben, ben de onu ilginç olabilir. Işte, kaldırması biraz zorlaşıyor. Son olarak bir işçi haberi daha vereyim. Daha küçük ama o da önemli. Madem başlattık. Hı hı. Hilton Oteli işçileri Amerika'nın dört bir yanında greve gitmişler. Yüzlercesi. Niye? Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında? Valla greve gitmişler. Chicago'da, San Francisco'da ve Honolulu'da. Farklı eyaletlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin. Büyük ihtimalle e, sendika ile birbirlerine bağlıdırlar mı? E, şun, evet. Şunda Unite Here diye bir e, sendika var. Onlar da otelin sahiplerini, otelin sahibi Hilton zannediyorsan yanılıyorsun. Blackstone Grup evet. bir grup var. O da lockout yapmaya çalışıyor. Daha doğrusu ucuz resesyondan yararlanarak ucuz sözleşmelerle yeniden bağlamaya çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz demiş Hilton. Bugün böyle bir işçi vaziyetleri de epey. Aslında bugün Bu özgü var. değil gittikçe yükselen bir durum evet. var. Krizle birlikte çünkü işte faturanın her yerde çalışanlara çıkartılması ve bunun artık hani yeri kalmayan çalışanlarca yetti gari diye karşılanıyor olmasıyla ilgili gibi geliyor bana. Evet, arkasından da şeye geçelim. Aynen öyle. Yani ben de e, bu işçi meselesi bazılarına pahalıya patlayacak herhalde bu resesyon filan demesi. Patlasın da zaten. Yani açıkçası hani bu çok mu taraflı oldu bilmiyorum ama çoktandır Nereden hak ettiler. Nereden Ben bakana soralım derim bu konu. Bu <gülüyor> sallanma sallanın... der. Sallanma devam. <gülüyor> bugünün e, konusu bakan salı sallanır işte bak salıdayız da der misin? E bundan sonra o zaman dikkat edilecek şeylerden biri <gülüyor> Avrasya maratonunun salılara Aa, zaten denk gelmiş hep pazar yapıyorlar. Evet. Düşünülmüş, düşünülmüş, düşünülmüş. Ha, ne? değil mi? Sallanması iyi bir şeydi. Ben şey. yani. hep kötü diye <gülüyor> alıyorum ama şey Afganistan'da 8 özel koruma görevlisi öldürülmüş. Helmand dilinde Taliban militanları yine korkunç şiddet olayları var ve bu arada Amerika'dan 2 haber var. İyi haberimi mi istiyorsun, kötü haberimi? Türkiye açısından. İkisi Kötüyle aynı. Başlıyor. Yok, iyi başladım. İyiyle başlayalım. iyiyle evet, İyiyle İyi bir Bence haberle başlamak öyle. iyidir. Şey konuşmuş, Savunma Bakanı Gates ve çok güzel şeyler söylemiş. Ne dediğine de aslında bakabiliriz. Türkiye ile bazı anlaşmazlıklarımız oluyor. Örneğin İran konusunda ama diyalogumuz var. Müttefikler arasında böyle şeyler olur. İran konusunda filan çok güzel gider demiş. As with all friends, we've had some disagreements. Example, uh, Turkey's vote on this last spring on uh, Iran sanctions. Evet yani zaunma Bakanı o yumuşacık tonlamasıyla ipeksi sesiyle diyor ki olur böyle şeyler Bakın olsun. en son İran konusunda da böyle şeyler yaşamıştık ama bu düzelir bunlar diyor Türkiye'de sürekli bir diyalogumuz var diyor bu iyi insan iyi polis hayır iyi diplomat. <gülüyor> Peki kötü diplomat ya da kötü polis de hemen arkasından konuşmuş ona ne diye buyurulur? Philip Gordon o da diyor ki dürüst olalım. Türkiye ABD ile zıt amaçlar için çalışıyor algısının oluşması birlikte çalışmamızı zorlaştırır. Türkiye'nin yönünü doğuya çevirdiği söylemleri doğru olsun ya da olmasın bu düşündüğü, bunu, bu düşündüğü sürece sorun yaşarız. <gülüyor> ne biçim Türkçe bu? Bu böyle <gülüyor> yapacak bir şey yok böyle oldu bunu düşündüğü sürece sanırım o. Türkiye'nin yönünü doğuya çevirdiği söylemleri doğru olsun ya da olmasın sorun yaşarız ne demek peki? Ee, yani sonuç olarak oraya mı çevirdi buraya mı çevirdi biz bilmiyoruz da mevzu böyle ilerledikçe olmaz diyor benim yani, anladığım o. Yani mı. Türkiye doğru da düşünse. Yok onu demiyor yanlış düşünüyor olur. Yanlış çevirirse. düşünse de olsa <gülüyor> biz... <gülüyor> sallanmasın. Türkiye diyor. sallanmaktadır. Önemli olan da budur. Gordon şey demiş. Türkiye'nin İran'ın nükleer silah kapasitesini geliştirmesinin engellenmesi noktasında bizimle aynı hedef paylaştığını inanıyoruz. Hmm. Demiş. Bilmem anlıyor musun? Ama demiş. zıt amaçlar için. Peki öbürü de amaçlar ortak demişti Gates. Rütbeye bakarsak Gates'i tutmamış. Hayır demiyor yani. Gordon. Gordon diyor zıt ki amaç. öyle bir algı oluşursa diyor. Yani hani hmm. Yok öyle bir algı ama ola ki hani oluşacak olursa ondan sonra diyor fena olur ha. Gözdağ verdi diyor zaten NTV'nin haberinde. Peki sen Gates'ten yana mısın Phil Gordon'dan? Bence ha. ikisini hemen köprüye çıkaralım. Bir bakalım ne <gülüyor> oluyor. Tuatr Havalli gibi. Evet, ve ikisini bakana Havali diyorum <gülüyor> Ve bu konuyu... Bakan sağlıklı bulabilir. <gülüyor> bu, bu konuda kapatıyoruz. Bundan sonra da Türkiye'nin gündeminin en önemli konusu olan KCK davalarına, KCK davalarına bakacağız. Açık Gazete. Evet Açık 94 Radyo 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30-3 dakika geçerken günün en önemli konusuna geldik. 151 sanıklı KCK davası 7500 sayfalık bir iddianame BDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu davalı ...başladı ve ilk beklentilerin aksine de tahliye kararı çıkmadı diyor bir gazetede. Bir de çok önemli bir gelişme var. Ez ama deme ezlı vırım belli diye konuşmuşlar. İlk sorgularında pek çok sanık isimleri okunan sanıklar Kürtçe evet diye karşılık vermişler ve e, Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar da iddianamenin okunmasının çok zaman alacağını belirtip tek tek sayfalar okunmasın savunmaya daha çok zaman ayrıntının talebinde bulunmuş. Tutuklu Hatip Dicle de tüm sanıklar adına söz alarak Kürtçe savunma yapmak istediklerini belirtiyor. İddianamenin özetlenip okunmasına karar veren mahkeme ilk gün tahliye taleplerinin tamamını geri çevirmiş. Bu özeti. Bu arada savcıysa e, sanık avukatları ne istediyse tam aksini istedi. Hayır iddianame okunsun dedi. Hayır Kürtçe e, savunma yapılamaz dedi. E, sonuç olaraksa aslında ne olacağına dair hakim karar vermedi. Zaten erteledi bugüne bugün. Bu konuda karar verilmesi bekleniyor imiş. Evet, yani şimdi Radikal Gazetesi iki yazarını oraya göndermiş. Tüm gözlerin çevrildiği KCK davasının ilk duruşması için Diyarbakır'daydı diyor Radikal'in iki yazarı. Cengiz Çandar ve Altan Öğmen, oradaydım diye yazıyorlar. Cengiz Çandar özellikle çok canlı izlenimlerle aktarıyor meseleyi. Yoklamada adı okunan ya ez ama deme yani hazırım ya da ezlı vırım yani buradayım ya da beli yani evet cevabı verdiler. Ve bu davanın bir siyasi dava olduğu daha başta, başlar başlamaz ilan edilmiş oldu diyor Cengiz Çandar. En çarpıcı tespiti baştan yapmış oluyor zaten bu bir hukuki davadan çok daha fazla siyasi bir dava ve başlangıçtan ilan edilmiş oldu diyor. Ve Hatip Dicle işte söz alarak savunmaların Kürtçe yapılacağına ilişkin Türkçe beyanda bulunuyor. O da ilginç. Çünkü belki anlamaz ne dediğini diye Türkçe Belki anlamama ihtimali de yüksek olabilir. Evet hakim bilmiyordur herhalde. Dicle Türk halkının diline saygı duyduklarını, Türkçeyi gayet iyi bildiklerini savunmalarının kürtçe yapılacak olmasının mahkemeye bir saygısızlık olarak anlaşılmamasını istemiş ve Türkçe dil dışında başka dilde konuşulmak saygısızlık olabilir mi herhangi bir yerde mahkeme, cenaze, devlet dairesi. Ama işte tabii de mahkemeye saygısızlık çok özel bir şey suç türü de oluşturabiliyor. Yani Hı -hı. mahkemelerin usul açısından ...adaleti yerine getirebilme... ...iyi işleyebilmeleri için çok önemli bir konu... ...o yüzden de mahkemeye hakaret... ...meselesi her zaman çok... Altını çizmekte mahsur evet. yok zaten hani... ...sadece anlamaya çalışıyor... Yani biz bunu şey olarak yapmıyoruz diyor yani... ...mahkemeye bir saygısızlık değil... ...siyasallaşma istiyorlar ve Kürt sorununda... ...şiddetin bitirilmesinden yanı olduklarını... ...belirtip... ...böyle bir amaç güden bizler... ...burada bulunmamalıydık diye konuşuyor... ...ve e, yani... Şimdi onlarca kişiyle konuştum Diyarbakır'da ve herkes her bir kişi bu davayı ülkenin yakın gelecekteki kaderini belirleyecek bir siyasi dava olarak algılıyordu demiş Çandar ve e, uzun e, uzun bir savunma yapan avukat Meral, Dan Meral Danış Beştaş da şu cümlelerle noktalamış. Söylemini. Bu dava 87 yıldır varlığı kabul edilmemiş olan Kürtlerin var olma davasıdır. Bu dava demokrasinin var olup olmadığı davasıdır. Bu dava Cumhuriyet iktidarının Kürtlerle paylaşılıp paylaşılmayacağı davasıdır diye tamamen siyasi niteliğini ortaya koyan bir perspektifle yapmış bu davayla birlikte Türkiye'nin gündemine giren ana dilde eğitim hakkı konusuna bir de Kürtçe savunma hakkı konusu girmiş oldu diyor çandar. Bugünkü radikalde ve ikinci celsenin sonunda Diyarbakır Baro Başkanı Aktar, "Hakim Kürtçe Aktara, hakim peki Kürtçe savunmayı reddederse ne olur diye soruyorum. Reddedecek zaten." diyor. Bana söyledi demiş Aktar. Kürtçe savunma tercüman gerektirecek o da masraf demek demiş bu da aslında e, tam da e, mali ekonomik bir hukuki ve ekonomik bir şey mi yoksa bu da bir siyasi mi onu da tartışmamız lazım hakimin bu söylediğini ben de kendisine dedim ki diyor Emin Aktar e, tüm avukatlar Kürtçe Türkçe biliyorlar ben tercümanlık yaparım para da almam dedim cevabını verdi. Ne olacak peki diye soruyor. Dava prosedürüne göre hakim sözlü savunmaları anlaşılmayan bir dilden savunma verdiler diye kayda geçirebilir. Anlaşılmayan ha. bir dilden. TBMM'de sık sık oluyordu bu. Evet. Bir ara. Anlaşılmayan bir dil. Ama bu sözlü savunma yapılmamış ve doğru olmayan biçimde susma hakkı kullanılmış gibi yorumlanmış olacak. Yazılı ortak savunma ise sanıkların kararı uyarınca iki dilde Türkçe ve Kürtçe verilecekmiş. Yazılı ortak savunma. Hı hı. Ama tek tek savunmalar Kürtçe yapılması. Avukat Sezgin Tanrıkulu da duruşmaya verilen aradan sonra devam eden celsede sanıkların meramlarını daha iyi anlatabilmeleri için savunmalarını ana dilde yapmalarından söz ederek Sanıklar Türkçe'yi de iyi biliyor, Kürtçe'yi de tercüman mahkeme heyeti, Kürtçe'yi de demiş. Yani tercüman mahkeme heyeti için gerekli. Kendiniz için atamalısınız demiş ki çok doğru aslında. Hı hı. Sanıklar ve avukatları açısından böyle bir sorun yok anladığım kadarıyla benim. Ama hakim heyeti, savcılar için gerekiyor. Mahkeme talebi bugün karara bağlamayı kararlaştırdı. Biraz sonra... Bu konuda biraz daha fazla bilgi edinmek imkanına sahip olabileceğiz belki. Ana dilde savunma hakkı yani Türkçenin Kürt kimliğinin bel kemiği olduğu konusu KCK davasıyla birlikte siyasi, adli ve kültürel tarihimizde özel bir yer elde etmiş olacak diyor Çandar. Yani 300 avukatın yanı sıra çoğunlukla İstanbul'dan onlarca kişi bu arada hukukçu, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından 180 kişi Diyarbakır'a gelmişlerdi diyor dün. İki gündür havalanan uçaklar çok sayıda Avrupalı Türk ve İstanbul'da yaşayan Kürt'ü, Kürtü şehre taşıdılar. Mahkemenin genişletilmiş de olsa büyük salonuna gelenler sığamadı. Adliye binası çevresindeyse birkaç bin kişi kesilmiş yolları doldurmuş dayanışma gösterileri içindeydiler diyor. Hı hı. Yani şimdiden uluslararası alana yansımaya başlamış ve Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti ölçüsü haline gelmiş durumda. Hangi siyasi akıl diyor Çandar bu davayı açmış ya da açtırmışsa dava nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın kendi ayağına düşürecek kocaman bir kayayı da kaldırmış durumda. Evet yani dava hafta sonları ve heyetin kararınca bazı günler hariç her gün 11 ya da 12 Kasım'a kadar devam edecekmiş. Tahliye olup olmayacağı olursa kaç kişinin tahliye edileceği yaklaşık 3 hafta sonra belli olacakmış. 3 hafta. Zaten bayağıdır içerideler çok sıkıntı değil. Evet, çok uzun süreceği anlaşılan KCK davası 11-12 Kasım'da verilecek bir ara kararla, tahliyelerle devam ederse önümüzdeki dönemde Kürt sorununun çözümü umutları artacak ya da Türkiye'nin ufukları bulutlanacak. Bu kadar önemli bir dava bu diyor. Hatta avukatlardan biri Komala Civanen Kürdistan yani Kürdistan Toplulukları Birliği sözcüklerinin baş harflerini oluşturan KCK'yı Kürtleri cezalandırma komplosunun baş harfleri olarak nitelemiş. Öyle mi değil mi önümüzdeki günler gösterecek diyor. Öde, yani Bir de şeyi şeye baktım ben Cengiz Candar'ın yazısında dün bir hayli bizde ele alıp eleştirmeye çalıştığımız başbakanın konuşması vardı ya. BDP'nin e, aldığı oyların meşruiyetine dair garip açıklamaları evet, var. Kazılca Amam'daki Adalet ve Kalkınma Partisi toplantının son konuşmasında BDP için kullandığı nitelemeler Diyarbakır'da havayı bulandırmış ve mahkemeye müdahale kararı etkileme diye olup olmayacağını konuşmuştuk ya öyle algılandı hı. diyor ve büyük tepki çekmiş olduğunu kaydedelim diyor. Üçer kişilik bölümlerde kalıyorlar ve haftada bir havalandırmada bir araya gelebiliyorlarmış. Dünkü duruşmada hasret giderdiler yüzler gülüyor eller selam için kalkıyor hatta kucaklaşmalar öpüşmeler yaşanıyordu diyor. Yani Türkiye'de Kasım ortasından itibaren kış mevsimine girildiğinde siyasette bahar havası oluşmaya da başlayabilir. Ankara ile Diyarbakır'daki havanın ne ilgisi var diye sormayın. Bu dava A'dan Z'ye siyasi bir dava demiş. Oral çalışlarda duruşma gününe kadar sokaklarını gezdiğim Diyarbakır'da halk diken üstündeydi diyor. Yeni bir siyasi tartışma başladı. Yeni bir çatışma ortamı ihtimali bile Diyarbakır'daki endişeleri üst düzeye çıkarıyor diyor. çalışlardan radikal de. Okuyoruz. Öcalan'ın sorunun çözümü konusunda oynayacağı rolü bölge insanı çok önemsiyor demiş. Evet şimdi bir bağlantı yapabiliyoruz. Evet e, Diyarbakır'a aslında bağlanabiliyoruz. E, telefonun öbür ucunda Doğan Tarkan var. E, Disip Genel Başkanı. Ayrıca dün e, duruşmaya katılan isimlerden de biriydi. Günaydın. Günaydın Anif. G Günaydın. Günaydın. Vallahi. Günaydın. Anif. Ee, aslında ne oldu dün davada? Öncelikle bir içeri evet. kısmından çok fazla haber zaten alamadık gazetelerde bugün evet. bir şeyler var ama oradan başlarsak evet. çok iyi olur. Dün boyu avukatlar çeşitli konuşmalar yaptılar. Ee, bir önce... Önce sanıkların Kürtçe konuşmak istediklerini, savunmalarını Kürtçe yapmak istediklerini anlattılar. Hı hı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, çeşitli Avrupa ülkelerinden sayısız örnek verdiler. Ercan Kanar da konuşmayı yaptı. Ee, gerçekten ben kendi adıma çok samimi söylüyorum. Tarafsız bir Hakim olsaydım o konuşmayı dinledikten sonra Lozan anlaşmasına dayanan, dünya örneklerine dayanan bu anlaşmayı dinledikten sonra tamam derdim, siz savunmanızı Kürtçe yapın, bu sizin hakkınız. E, i̇kinci bir talebi avukatların e, iddianamenin okunmaması üzerineydi. İddianame 7500 sayfa. Hı hı. 7500 sayfayı savcılık okumaya kalkarsa günlerce ve günlerce sürecek tabii ki. Hı hı. Bir, de, çok, bir de evet. ek, ekleri yani Altan Ömer'in evet. bugün yazdığında 130 bin sayfa evet. tuttuğu söylenen evet. ekler diyor. Artık evet. Evet. efsane evet. gibi bir şey şaka gibi. <gülüyor> efsane yani. şaka gibi yani 7500 sayfalık iddianame de şaka hı. gibi. Evet tabii. aynen öyle. Yani, Tanık başına bilmem kaç yüz sayfa filan tutuyor çünkü. Ee, bunu şey ettiler, savundular yani okumayın dediler ya da çok kısa bir özetini okuyun. Yani prosedürü halletmek istiyorsanız çünkü evet e, e, ceza kanunu usul muhakkak bir şey istiyor. Tam bilemiyorum adını usule göre okumanız lazım ama şartta değil anlattılar avukatlar. Hı hı. Ee, eğer atlarsam e, akşamüstü savcılık bu iki talebe de karşı çıktı. Dedi ki okumaması söz konusu değildir. Belki şey yaparız, e, özetini okuruz. E, Kürtçe üzerine ise e, sanıklar sorgularında Kürtçe konuşabildiklerine göre savunmalarını da Kürtçe yapabilirler. Dolayısıyla bunu e, da kabul etmeliyim dediler. Halbuki e, şey, Hatice işte ve Avukatlar biz Türkçe biliyoruz, Türkçe anlıyoruz. Sizin söylediğini de, sizi de anlıyoruz. Ayrıca gördüğünüz gibi işte Türkçe konuşuyoruz da Türkçeyi seviyoruz ve beğeniyoruz da ama kendimizi daha iyi ifade edebileceğimizi düşündüğümüz için Türkçe savunma yapmak istiyoruz dediler ve tabii bunun siyasal bir yanı olduğunu da söylediler. E, asıl tartışma buydu yani sanıkların Türkçe konuşup şey pardon evet Türkçe konuşup konuşamamaları değil e, kendilerini daha iyi ansefana dillerini ifade edebileceklerini söylemeleriydi. Bir başka e, uzun konuşmalar dizisi ise e, iddianame hazırlanmadan önceki süreç üzerineydi. İddianamenin hazırlanması sürecine aitti. Gerçekten burada çok dehşet bilgiler verdiler. Mesela e, tutuklananların hiçbirinin evlerinin basılması sırasında e, mahkeme kararı olmadığını söylediler. Daha sonra çıktığını söylediler. İki tanesi hakkında daha hala bir şey çıkmamış. Evlerinin aranması kararı çıkmamış. Evleri arandıktan yaklaşık bir sene sonra mı çıkıyor ortaya bu? Evet. Evet yani tabii daha önce çıkmış şeyler açısından mücafaa açısından ama bunu... Bunu biz defa... şimdi öğreniyoruz. Evet, çok, çok vahim bir şey yani böyle şey olur mu ee, evlerinin aranması sırasında hiçbir tutanak tutulmamış doğru dürüst ee, alınan eşyalar mühürlü bir şeylere falan konmamış bilgisayarların hak işleri olduğu gibi alınıp bir kopyası bırakılmamış e bunların hepsi avukatların ifadesine göre aslında suçtur diyorlar Suç, yani haneye tecavüz yağma vesaire gibi suçlardır dinlemelerin Hiçbiri hakkında şey yok, e, karar yok, bir mahkeme kararı yok. Dört e, tane gizli tanık var. E, bu gizli tanıklar sadece polisle konuşmuşlar. Halbuki diyor alsaklar, e, sanıklar şey gizli tanıklar e, polisle konuşmaz. Bir mahkeme huzurunda konuşmalıdırlar, hakime konuşmalıdırlar. Ve orada savunma da Bir başka türlü olmaz ki diyorlar. Hı hı. E, bu da bana çok makul gelen ve ayrıca gerekçeler de e, eklediler buna ama çok makul bir şey. E, kısacası e, ha, avukatların anlattığı bütün bu tutuklama süreci çok yasa dışı işlerle dolu. Bir ilginç şey daha söylediler. E, iki, i̇ki sene tutuklamalardan iki sene önce başlamış taklibat. İki sene sonra tutuklanmaya başlamışlar. Tutuklanma nedenleri ise e, evlerinde silah çıkması ya da işte gizli belgeler bulunması değil, tam e, şey terör örgütünün üyesi olmak gibi. E, bu ithamı tutuklamadan iki sene önce sahip değilseniz, niye o gün tutuklamadınız diye sordu avukatlar. Tutuklamamak da aslında suç işlemişsiniz. demiştiniz, iki sene tutuklama olarak. Takil ederek suç işlemişsiniz. Buna savcılık şey diye cevap vermiş. Ama öyle yapsaydık çeşitli tutuklamalar olurdu. Böyle bir operasyon olmazdı biz. Büyük bir operasyon yapmak istiyorduk Tabi operasyonun tarihi çok ilginç. Ee, yerel seçimlerden çok kısa bir süre önce oldu. Aslında çok siyasi bir şey oldu. Her tarafından Öyle, Evet, Yani mesela bir de gene Altan Öğmen'den okuyarak şimdi, Nevruz'a katıldı diye itham ettikleri kişiler de varmış. Evet. Yani, ne, tamamen legal bir olaya, abi, bayrama katılıyor. Kadınlar gününe katıldığı için de itham edilen olmuş falan filan diye devam evet, ediyor. Evet katıldık. kadınlar. Çok güzel olurdu. Bir tane tablo çıkarmışlar. Kapatılan BTP'nin yöneticilerinden hangileri tutuklu? Böyle işte genel başkan, eş genel başkan, yönetim kurulu vesaire Çok vahim bir tablo. Yani hakikaten çok vahim bir tablo. Bir bütün üst düzey yöneticileri, üst ünkisi ve yakın bir sesini tutuklanmış. Yani Fatih terk edilmiş aslında. Demeye vakit seçimden çok kısa bir süre önce bir operasyon yapılmıştı. E, yani siyasi amaç burada çok kolayca ortaya çıkıyor her şey oldu ya da e, 17 tane belediye başkanı bunlardan biri Diyarbakır milyon insan yaşıyor biri batman 6-7 bir insan yaşıyor Seçilmiş yöneticiler. Sayısız şey var, ben tam rakamı bilmiyorum ama işte il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi gibi yani halkın oylarıyla seçilmiş insanlar var. Bunlar dokunulmazlığa sahip olmayan, gariban insanlar olduğu için kürekle toplanmışlar. E, polisin operasyonunda belli bir şey de yok. Çok ciddi bir hedef diyor. yok. Asıl hedef, girelim... E, Böyle büyük bir, bir sensasyonel olay yaratalım ve bu siyasi bir dava olsun seçimden önce DTF e, e biraz yıpratılmış olsun. Desteklik amaç e, buymuş. Bir başka şey daha söylediği şeyler avukatlar e, evleri basılanların hiçbirinin evi basıldığı vakit yanlarında bir avukat yok. E, ee, bu da suç değil mi usulü? Tabii suç. E, zaten arama izni yoksa devamına gerek de yok tabii, tabii. ki. Şey diyor ki avukatlar ya görüyorsunuz biz burada yüz küsur e, sanık için e 400 kişi başvurduk. Yani avukat bulmak gibi bir sorun katiyen düşünlemez İşte bu kadar avukat buraya geldi. Dolayısıyla hani ıslık çaldığınız biz bilmem kaç tane avukat her ev basılması olayına gelirdik. Ama destellikle çok büyükse avukatlar dışarıda doldu. Bir başka şey daha var. E, Yasaya göre iki tane güvenilir şahit olması gerekirmiş elbasıdırken. Evet, evet bu aramalar yapılırken. Kamutanı. Evet. evet ama bunların hiçbiri mahalleden mesela seçilmemiş. Komşudan ya da e, ne bileyim mahalledeki öğretmenden imamdan seçilmemiş. Hesli kolluk kuvvetleri tarafından oraya getirilmiş. Yani hazır e, kamu tanıkları. E, Tabi bu da çok e, şey bir şey. E, vahim bir şey. Yani deresinden bakarsanız bakın bu görüş şeydeki dava bütün bir sanırım benim gene kanım odur ki büyük bir yasadır içermektedir. Ee, ama ne yazık ki e, yani şey dava başladı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Artık bu iddianame üzerinden devam edilecek. Hakimin tarzı nasıldı genel olarak sanıklara ve e, aslında bütün de ...bir bütün gün geçirdiniz evet. orada çünkü... ...vallahi bugün kötü değildi... Yani, pardon, bugün kötü değildi. İşte ...bütün avukatlar... ...uzun konuşma şansı buldular... Ee, ...ifade etme şansı buldular... ...hiç müdahale edilmedi... ...ama unutmayın... ...yüzden çok yurt dışından gelmiş... E, ...gözlemci vardı... ...birçok milletvekili vardı yurt dışından gelmiş... ...çok büyük basın delegasyonları vardı... E, ...Türkiye'den çokça... E, ...delegasyon vardı şey vardı siyasi parti temsilcileri vesaire yani bugün bir basınç vardı dün bugün de olacak bu ama peki. bugünden sonra bu bitecek evet, ondan sonra ne olacak ben de bir de şeyi sorayım evet. bitirmeden Doğan Bey şimdi bu Kürtçe gerek sorguya ilk yoklamada ilk cevaplar evet. arkasından da Kürtçe savunmaların evet. yapılacak olması aslında oldukça önemli bir siyasi Tabii. hareket bir taktik Tabii. diyebilir bir aktivizm örneği evet. de denebilir evet. buna karşı kimler, mahkeme heyeti nasıl bir tavır alacak aşağı tükürse bıyık yukarı tükürse <gülüyor> sakal ya da tersi <gülüyor> aynen, öyle. aynen öyle şimdi dün hemen karar vermemiş olmaları hayır Türkçe konuşamazsınız ve işte 7500 sayfa yok okuyup okumama kararını bu sabah vereceklerini söylemeliydi. Bir ufak taviz diye görülüyor ama bu küçücük tavizlerle hiçbir yere varlamaz elbette. Yani bu çok komik bir şey. Çok komik bir şey. İşte bu sabah ne söyleyecekler? Benim kanaatim daha söylemediler ama evet. büyük ihtimalle Kürtçe konuşamazsınız diyecekler. Ee, büyük ihtimalle de bir çok küçük bir özet okuyacağız diyecekler. Çünkü onlar açısından da bu davayı bitirmek önemli. Ama ...kendi istedikleri kadar uzatacaklardır. Hmm. <gülüyor> Pardon siyasi hmm. olarak işlerine işte geldiği ölçüde uzatacaklardır. Dolayısıyla 7500 sayfayı okumayacaklar. İşte bu da bir başka tabir diyecekler. Konuşulan bir şey daha bitirmek istiyorsanız, hmm. bir kısım serbest bırakmanın yarın bu öbür gün olacağını değil ama bir süre sonra olabileceğini söylemiyor. İşte belki belediye başkanları, belki az sayıda insan zaten hakikaten teknik hatayla gözaltına alınmışlar var. Benim evimi basmışlar orada sizi de bulmuşlar. Sizi de götürmüşler. Böyle insanların bırakılacağını dönüp bunu da işte hadi size bir şey daha verdik ödün daha verdik diye sunulacak ama benim anladığım BDP'ler, Kürtler, bütün bunları kabul edecek bir ruh hali içinde değiller. <gülüyor> ben de tam onu soracaktım <gülüyor> evet, son evet. olarak yani sanıkların büyük bir kısmı peki direnirlerse biz evet bunu Kürtçe <gülüyor> yapmaya devam edeceğiz evet. derlerse ne olacağını ne çok olacak? merak ediyorum ben. Ee, Valla bunu hepimiz göreceğiz bakalım ne olacak. Ben öyle yapacaklarını zannediyorum. İşte ise bazı e, unsurlarının öyle yapacağını yapacağını tahmin ediyorum. Mesela hadi işte mutlaka Türkçe konuşacaktır gibi geliyor bana. Ayak diremesi ben, halinde de evet, bence. O, e, ne olacak? <gülüyor> çok enteresan. <gülüyor> evet, çok enteresan iş. Doğan Bey çok teşekkür evet. ederiz. Ben Daha sonra konuşma ettim. fırsatı evet. bulabiliriz ileride evet, de, de Teşekkür değil. ederim, ilginiz. İyi Evet Diyarbakır'dan direkt yayınla doğrudan yayınla SİP Genel Başkanı Doğan Tarkan orada bulunuyordu. Bize aktardı dünkü avukatların e, KCK diye davası diye adlandırılan 151 sanıklı davanın ilk duruşmasında neler olup bittiğini ve bugünkü duruşmada da neler olabileceği konusunda genel bir özet geçti. Şimdi bir de son olarak bu konuda dikkatimi çeken bir şey daha var. O da bizim konumuz. Başkalarına soramayacağımız bir konu. Bugün gazetelere baktık ve bir kısmından şey çıkarttık. Ajanslara ve gazetelere baktık. Bu Türkiye için tayin edici önem taşıdığı Türkiye'deki Barış'ın eninde sonunda TCC Kürt sorunuyla ilgili bir büyük dava olduğunu görüyor, söyleyen en azından iki gazetede böyle ele alındığını görüyoruz. Birisi Radikal Gazetesi, birisi de Taraf Gazetesi. Diğerlerinde başka konular ön plana çıkmış gibi geldi bana ne dersin? Hangileri mesela? Yani mesela aslında Habertürk'te baş... en önemli şey. aslında diğerleri dediğimiz zaman... Evet. Hani büyük çoğunluk açısından KCK'da avansı yok şey Mesela Raycard'ı gönderelim. Cimbom'da Bir domates, bir TL var. Bak o benim mesela ilgimi çekti. 6 evet. domates, 6 e, domates 1 kilo mu ediyormuş falan filan gibi böyle. Kendimce hesaplar. Köprü meselesi var. İşte Vatan'da 700 bin avro ne oldu? Münevver cinayeti sonrası villada... Polisler bu haber yeni ifadeler ki. vermiş. Hayır KCK yok bile birinci sayfalarında bu gazetelerin yani onu göremiyorum ben. İşin ilginç tarafı bu türban sorunu yeni yılda yok diye bir haber var. Türk'te vatanda başörtüsü ön şart değildir. Neden iftiraya uğradılar? Polis senaryoyu beğenmedi. Cansu Dere haberi var. Çankaya kabinesi var. Ha, şu küçük bir haber vatanda Kürtçe savunma istediler diye bir yere sıkıştırılmış birinci sayfasının ortasında bir yere. Güzel. Hani e, dikkatli gözlerden kaçması zor. Dikkatli gözlerden. E, e, bir de sallanmıyorsa zemin tabii. E tabii yani köprü üstünde kolay olmayabilir. Bir, ordu evinde denetim krizi zaman. Ya mesela şimdi sen söyleyince vatanda daha büyük birinci sayfadaki haber mesela Türk bayraklı terör saldırısı. Haberi ABD televizyonundaki South Park dizisinde yani Türkiye'de de yayınlanıyor ama nedense şimdi çocuk kötü olunca biliyorsunuz öteki tarafın olur. Ladin Türk bayraklı uçaklarla saldırıyor diye bu gizli ve adice hain planı ortaya çıkartmış. Sadece taraf değil başka gazetelerde de var ama hani KCK davasından daha büyük yer kaplıyor. Evet, Ordu evinde denetim krizi de zaman gazetesi için öyle var bu şey KCK davası başladı sanıklar Kürtçe savunma yapmak istiyor diyor ama küçük bir haber olarak var. Başka haberler almış. Cumhuriyet'te işte AKP'nin formülü diye sütunuma manşet haber var. Ama en azından altında bak Diyarbakır'da tahliye yok var. Evet, o var. İkinci haber o. En evet Cumhuriyet'inki en iyi. ...kapsayan gazetelerden biri... ...birinci haber olmamakla beraber... ...akşamda pek göremiyorum... ...katliam odası diye... zirveye yayını bir baskınından dehşet... ...görüntüler var... ...tabii günlük gazetesi... ...hepsine özgürlük demiş... ...günlükte manşet... ...günlükte manşet büyük birinci sayfa... ...bir günde... ...HSK seçimleri üzerinden... E ...demiştik oldu diye bir manşet var... ...bir de üstte... Nispeten küçük bir sürü manşet olarak KCK davasına ana dil damgası diyor. Şeyde Yeni şafak bakıyorum. KCK davasından tahliye çıkmadı diye küçük bir haber var. Manşette tabansız çıktılar diye. HSK seçimleri ki belki ona da buçuktan sonra bakmak lazım. Yeni Şafak'ta Star'ın. Ee, gerçekten garabet davrına e, baya baya şey e, bakın yar saf çıkmadı HSK ya yani HSK konusunda yapılan seçimlerle ilgili herhalde son konuşulan şeylerden biri yar savın çıkmamış olması ama yar safın de, de planı koskoca sandıkta şaştı diyorlar kamyonda inanılmaz ölüm var bir yerlere de sıkışmış bir şey var mı bakıyorum Kurban evet var, var sağ mi? alt köşede küçücük Kürtçe savunma istediler diyor. 103 sanık minibüslerle böyle geldi diye de akıl almaz bir hakikaten şey mezbahaya götürülen ya da oradan getirilen hayvanların görüntüsüne benzer bir görüntü eşliğinde küçük bir haber olarak verilmiş. Hürriyet gazetesinde yok mu diyeceğim vardır canım olamaz böyle bir şey. Şaşırtır beni bu. Tezkere'yi iki kez veto etti. Vecdi Gönül. Sezer'in büyük etkisi. Törende şaşırtan üyesi, üye. Üçünü bıçakladım. Babama dokunmadım. İtalyanlar Çavbella söyledi. Heh. KCK davası Diyarbakır'da başladı. Başlığı nasıl biliyor musun? İtalyanlar Çavbella söyledi. He. Böyle verilmiş bu haber ve ya ya ya, en birinci yaşa, sayfanın şili şili çok yaşa. En küçük haberi o hürriyet açısından. Ayrıca anlayanlara da aşk olsun herhalde. Yani İtalyanlar Çavbella söylediğiyle KCK davası haberi yapılması yaratıcı. Tabi yaratıcı evet. Fatih Çekirge de Bay Demir'in göz Abdullah Gül engellemişti gibi bir yazıyla eşlik ediyor ama o kadar küçük verilmiş ki gö. Ya hakikaten gören göz... Ya bunların hepsi suç değil mi? Ne demek bunlar ya? Yani hani çıkıp başbakan e, işte BDP Noyler zorla silah zoruyla falan gibi inanılmaz iddialarda bulunuyor. Ve bu iddialarla ilgili hani e, sen başbakansın nasıl buna izin veriyorsun falan cevabı yok. Ya da çıkıyor işte e, deminki haberde olduğu üzere insanlar başka türlü şeyler de söyleyebiliyorlar. İşte e, Evet. Zor. Neyse bitiyor süremiz de yani son iki gazete var benim elimde milliyet manşetten şeyi vermiş kuşkuyu giderin diyor Taha Akyol yazmış hakimler savcılar yüksek kurulu seçimiyle ortaya çıkan bakanlık listesi iddialarını muğlak bırakılamaz bu mesele diyor ve çok küçük ilk KCK duruşmasında ilginç diyaloglar vardı onlar Türkçe biliyor demiş yani Alay eder gibi. Türkçe aslında. biliyorlar. Zaten bunu da söylüyorlar. Evet. Ana dillerinde Türkçe olmadığını söylüyorlar. Duruşma savcısı. Mevzuya böyle... ihtimali var mı? Ya anlayamamaktan kaynaklı bir durum. Duruşma savcısı öyle demiş. Onu ön plana çıkarmış Milliyet Gazetesi. Evet. Ve son olarak da bazen. sabahta da e, yok olamaz ha varmış KCK davasında tahliye talebine red diyor küçük bir haber olarak verilmiş yani genellikle pek hakkı verilmiş oldu söylenemez iki gazete harici. hakkından kasıt e, haberin çok ilgili değil evet yani Türkiye'nin haber. büyüklüğüyle haberi. temel dertlerinden biri e, bir de son dakika haberi verelim ve öyle çıkalım e, Çeçenya'da parlamento'da çatışma çıktığına dair haber var Ajans France Presse'den şimdilik başka bir şey yok silah sesleri gelmiş e... Özel Çeçenistan Cumhuriyeti'nden mi bahsediyoruz? Evet. Evet, e, aynen öyle. Kim oldukları belli değil. Çatışma çıkmış. Gelenever şimdilik bu kadar. Silahlı ha. Evet. Peki ara verelim. Açık kastedi. Mitatkadoluyla havadan, sudan.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 Lodos güneyli. Ama cum Perşembe günü öğleyin Lodos kuzeye dönüyor. Soğukça da geçiyor üzerimizden. Lodos dönüyor kuzeye. Yıldız ve Poyraz'dan kuvvetlice esiyor. Ve hava sıcaklığını yaklaşık 7-8 derece düşürüyor. Bu ne zaman? Perşembe mi? Öğleden sonra. Hı hı. Yani Perşembe sabahı çıktık evden 17 derece diyelim. Akşam eve dönerken 13 derece ilan. Hmm. Böyle cuma günü de e, soğuk önümüzdeki hafta. Cumadan itibaren perşembeden sonra cuma, cumartesi, pazar, pazartesi soğuk. Bugün 23 derece çıkması bekleniyor havası Yarın 22 sabah 18 yarın. Perşembe sabah 17 öğleye doğru 20'ye doğru çıkıyor. Öğleden sonra akşam hızla düşüyor 15 13. dereceye doğru ve 13 dediğin hatta. Evet, 13 hatta sabah 13'e doğru gidiyor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 Rüzgar oldukça bir rüzgar soğuğu diye bir olayla karşı karşıya kalacağız. Ee, böyle yani şey değil. Çok yağışlı bir haftaya girmiyoruz. Bugünden itibaren en çok yavaş perşembe öğleden sonra gözüküyor. bize cumartesi sabah ama kayda değer bir yağış yok. Kayda değer olay bu rüzgar. Soğuk cebenin geçmesiyle beraber havası sıcakları hızla düşüyor. Rüzgar da kuvvetli esecek. Hafta sonu mevsim normallerinin altında bir sıcaklıkta geçireceğiz. Önümüzdeki haftanın başından itibaren salda itibaren yine bir yağış davaya girebiliriz ama tahminler şu anda yani kısa bir haftalık tahminler de bu şekilde <gülüyor> görmek mümkün. Peki Miktat Bey bunlar e, her zamanki gibi sorayım. Bunlar mevsim normallerine göre nasıl bu, bu hafta? Hafta sonu mevsim normalinin altına düşüyor. Altına düşüyor yani. <gülüyor> Diğer günlerde mevsim normallerinin biraz üzerindeyiz. Geçiyoruz. Yani mevsim normalları 15 derece az oluyor. 22-23 de biraz fazla. Yani 20-18 falan gibi mevsim normalları bugünler. Öyle bir altında bir üstünde gidiyoruz. Evet, yani Büyük bir yağış ve benzeri bir şey, yok. sel yok. Çanakkale'de yanılmıyorsam ne kuvvetli yaş devam ediyormuş Anadolu'ya evet 4 gün yani bugünkü Anadolu ulaşacaksın haberi bu ya da 4 dünkü 4 gün devam edecekmiş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 Şimdi kuzeyden özgürler güneye dönmüş. Kutuptan aşağı doğru. O yüzden millet stockpile ne yapıyor? Stock yapıyor Londra'da. Ee, ne, ne stoku? Kıda benzin, tuz. <gülüyor> <gülüyor> Allah şimdi bu bin yılın kışı olsaydı ben de otun, kömür, un, şeker, pirinç ne vardı? Otun, kömür, şeker, pirinç. Bir de tuz. <gülüyor> Stock yapacaktım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 Çünkü Filipinlerde falan çok orası pirinç evet, şey. üretiyor. Evet. Artık pirinç pilavı yemeyeceğiz mesela. İklim değişikliği, bu tür etkilerini belki konuşmuyoruz. Daha çok afet şeyleri türü. Sanç tarafları var. Mesela bu da önemli bir haber bence çünkü şeyi sektörü tarım etkiliyor. zaten Şimdi son günlerde domates miydi? Şimdi yakında da pirinçte büyük patlama olur. Ne yapsak? Stok mu yapsak hocam? Akıllı olma biraz. Ee, Kafamız çalıştırmamız Hı. gerekiyor. Bak madem böyle bir şey biliyoruz. Hiç bizde ticari kafa yok ya. Hı, biz de destekçi ve dinleyicilere bir çağrıda bulunalım. Bize de domates yollasınlar <gülüyor> falan mı <Domates>. değiliz? <gülüyor> yok domates değil. Pirinç stoklayalım. Pirinç Daha diyor. henüz etkisi duyulmadan Spekü... açıkçası farkı olsun. Evet spekülasyon yapalım. Yani yok hocam gerçek bu. İşte Tayfun Vurmuş filminlerdeki bütün pirinç tarlarını... Evet şimdi ne olacak? Pirinç azalacak. Piyasaya çıkan pirinç o zaman değerlenecek. Zaten pirinç planı ben yemiyorum o zamanı. Diyetliyim ben şu anda. yani Kabuklu pirinç yiyin. Nerede onu bulamıyoruz. Yok siyah pirinç falan diyorlar. Evet, Hangi markete pirinç e, Organik pazara bekleriz Miktat Bey. O Oh, biz oradan alıyoruz cumartesi günleri. Oraya park markta nasıl gidip gelinmiyor bilmiyorum ki. Ya biz de... Çok eğlenceli. Agora havası var. Ha, bir kere bir gittim orada gün... program yaptım bir kere. Evet mi? buluşalım orada. Tamam. Ben size her türlü şeyi gösteriyorum arkadaşlar. Diyorsun. Pirinci alırız oradan. <gülüyor> Hay Allah <gülüyor> yine şey yaptık ya. Ee, yani böyle baktığım zaman haberlere... Bir birkaç tane haber vardı. Ha bir yerde fillerle ilgili bir haber var. Ha, onu Filden görmedik. De. Filler diyor seals ne demek burada? Ee, elephant seals to play e, key role in climate change research. Bu şey fok bir çeşit fok gibi bir Ha bu bizim elephant değil. haydi iyi ha. fok gibi folk bir. Bu. <gülüyor> evet. Ha bu iklim değişikliğindeki çok anahtar rol oynuyormuş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 Evet, Bursa'da öyle ve e, tabii yani, Türkiye çapında e, daha, belki Karadeniz'i falan da tekrar e, böyle bir risk potansiyel var değil mi? Var tabii, bu sonbahar özellikle Karadeniz'in için çok tehlikeli. Şu anda Karadeniz'in suyu, denizin suyu çok sıcak, karadaki havadan daha sıcak. Oradan geçen bütün sistemler hemen nem kazanıyor, ısınıyor.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 bunları işte yatayıyla dikey yapalım da işte otopark yollar falan işte yeşil alanlar da artsın bu sayede deniyor. Öyle bir şey var ama şimdi düşünün mesela yüzde kaç Yetmiş, altmışı kaçak binaların. Şimdi buna yıktıktan sonra buna yapıp ruhsat iskan verecek. O zaman bir imar hafı gibi durum da Evet. Şimdi onu da o da konuşulmuş galiba dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi EN haberinde şöyle bir gördüm. Yeni öngörülen imar artışlarında yol genişlikleri, evet. bina altı otoparkları ve yeşil alanlar planlıyor. Yani otopark ve yeşil alanında artacağı şeklinde konuşmuş bir bir şey Belediye işte, Başkanı Kadir Topbaş. Kaçak binayı diyorum. Adam yani işgal etmiş. Arazonun değil kaçacak onu kaçar. Evet. Ne olacak hocam? o? Ona olacak. Ona yıkıktan sonra ona ruhsat, iskan, tapu verecekler yani. Bu imar affı mı olacak? O o pro, onu nasıl çözüyorlar? Yani bilmiyorum. Bazı yerlerde belki bu problem çöz o, o şekilde olabilir ama bazı yerlerde onu çok zor bunun uygulaması. Yani birleştirilecek arsa falan yok. Çünkü binalar zaten çok bir dişik. Mesela işte Gültepe, ne bileyim böyle bazı yerler. Çok zor bir şey var orada durum var. Çoğu kaçak.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 Şimdi herhalde şey, bu, herhalde bu 2011 seçim var ya, bu seçim öncesi herhalde bu büyük bir bonus olarak sunulacak gibi. Çünkü kaç senedir bekliyorlar bunu, hiçbir şey yapmadılar. Evet. Etramaları 11 sene oldu. Bu iktidarda, iktidara geleli bu hükümet 8 sene oldu. Herhalde bu seçim 2011'den böyle bir açılım yapılacak. Herkese şey, yeni ev, er, herkese tapu, herkese al. Süper, %47 miydi? 48, 58'de kazanırız. <gülüyor> evet <gülüyor> yani e, bu seçim satıma çerçevesinde düşünülmesi çok mantıklı olur. Evet, Doğrusu, tam zamanı yani böyle bir açılımın. Evet, açılımın bu da bekle bekle. Yani bu da sıkıntılı bir durumu bilmiyorum. E, yani çözülmesi gerekiyor bu binası tokunun. İşte dünki tartışma hep o vardı yani insan yok bu çözümlerde. Hep yukarıda bir şeyler yapılıyor şeysiz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 Kendi reklamlarını yapıyor falan gibi. Bunun bir birleştirilmesi ulusal ağ şeklinde diye. Ben ona dikkat vermiştim mesela. Bir de o da öyle çok bir sürü ya problem ama var. Ama bu arada merkezi devletin hırsı olarak da yorumlanabilir. Bütün gücü elinde merkezi, yani Olabilir de toplama. bir de bu şey çok operasyonel bir şey hocam. Evet. Yani şimdi mesela İdi Meteoroloji Bölümü Türkiye'de meteoroloji istasyonları çalıştırıp gözlem yapıyor. Bir akademik bir şey değil yani. Yani o yüzden bilmiyorum. Böyle bir dağınıklık şeyler var yani. Bunlar hep tartışıldı. Şimdi haftaya sabık gün daha ben Trabzon olacağım. Ne yapacağız? Durum kötü. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon'da şey var Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın Karadeniz ülkelerinin sehil, sel Selver helan şeyi var. Orada ben açılış konuşmasını yapacağım. Orada açılış konuşmasında iklim değişikliği ve afetleri anlatacağım. Allah kolaylık Bunu versin. Oraya bağlayacağız. <gülüyor> şehirleri.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 Right now we'd like to pass on a point of information, something that we didn't know until recently, that every year in Trinidad they have what is known as the calypsonian carnival, in which the various native groups down there get together, fly with one another, musically, in order to find out who's the best on-the-spot composer of them all. Well, in the year 1955, Lord Invader and his Twelve Penetrators took the title this next song, based on a theme by Gertown. experience, so he called it, naturally, Zombie Jamboree, the song that killed Calypso. Yes. In and, Juarez. Yes. Well, now, back to back, belly to belly, well, I don't give a damn, cause I don't, I don't back to back, belly to belly, the zombie jamboree, now nah, he'd call us, back to back, belly to belly, well, I don't give a damn, cause I don't, I don't back to back. And Long Island Cemetery. Zombies from all parts of the island. Where some of them are great Californians. Some. Hey, since the season was carnival, they got together in my hey, canal. What you doing? Back to back, belly to belly. While I don't give a damn, 'cause I don't care a bit. Back to back, belly to belly. And they start the tambourine. We feel that. Back to back, belly to belly. While I don't <speaking and singing> give a damn, 'cause I don't care a bit. Back to back, belly. Me for slave in the one hand, she's holding a quarter wine. In the other, she's pointing that she'll be mine. Right? They, they folks, yes I had to run. Why? The husband of a zombie no fun. I, I says, Oh no, my turtle dove and bag of bones, I cannot love. But what you doing? Back to back, belly to belly. Well, I don't give a damn. Does back, back to back, the zombie, zombie oh, a good game. Back you now, my sweet. I'm gonna make you call me Sweetie Pie. I says, oh, no, get back, you lie. What? I may be lying, but you will see What's after that? you kiss this dead zombie. <laughs> well, I never seen such a horror in my life. Can you imagine me when a zombie wife Yes, back to back, belly to belly? Well, I don't give a damn, because I've done that already. Back to back, belly to belly, it's a zombie chambering. Zombi Jamboree, bu da The Kingston Trio'dan dinlediğimiz ikinci parçaydı. Dave Garden grubun elemanlarından şarkıcı, besteci, aranjör ve gitarist Dave Garden doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci folk şarkısıydı bu da. Zombie Jamboree. Evet, devam ediyoruz. Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete. 9-39. Son dakika haberlerine devam ediyoruz. Çok kanlı ve şiddet dolu haberler geliyor. Çeçen Parlamentosu'na saldırı. Haberini zaten vermiştik. Oradan biraz ayrıntı var. İki kişinin öldüğü haberleri geliyor. Evet. Bir intihar eylemi olduğu bu intihar bombacılığı, bombacısının. Parlamento dışında kendisini havaya uçurdu. Silahlı kişilerin de bina çevresinde güvenlik görevlileriyle çatışmaya girdiği haberi var Anadolu Ajansı'ndan. Bazı kişiler rehin de alınmış ve devam ediyor çatışma diye. Çok Interfax'dan, Reuters'dan ve Anadolu Ajansı'ndan aldığımız haber. Aynı şekilde bir de Associated Press'ten yeni parlamentodan sonra tarım bakanlığına da saldırı düzenlenmiş silahlı kişide ayrıntılı bilgi yok Rus İtar Tars Ajansı'ndan herkes derliyor bu haberleri evet Şimdi bir de Pakistan'dan Karaçi'den zaten günlerdir devam ediyordu tek kişilik bir seçim bahanesi diyelim ya da gerekçesiyle başladı ama asıl Tabii siyasi ve etnik çatışmalar var ve temelinde de herhalde yoksulluk var. İki günde en az 43 ölü, en az 70 yaralı var, 60 da gözaltı olduğu belirtiliyor. Böyle bir şey ama İçişleri Bakanı rahatlatmış, hiçbir ayrım gözetmeden tüm suçlular adalete teslim edilecek ve hak ettikleri cezayı alacak demiş. Bu seni rahatlattı herhalde Yani her zaman böyle oluyor olduğu için Hatalar oluyor hatalar düzeltiliyor Değil mi? Çok rahat olacak bir şey yok belki de Evet Yok ne yapalım ee, Bu arada Şeyin de Yükselişte olan yani Bir işçi hareketleri var bir de halk hareketlerinin de Zaman zaman yükselişte geçtiğini Son zamanlarda özellikle görüyoruz Haiti'den de önemli bir haber var. Common Dreams'den okuduğumuz Beverly Bell'in yazdığı bir şey haber. Bayağı şeyler yükselmeye başlamış. Depremde hiçbir sonuç alınacak ne yardımlar ulaştırılıyor ne bir şey. Ve artık protestolar başlamış. Hükümet de buna karşılık protestolar karşısında ne yapmaya başlamış dersin? Ne yapmaya? Baskıyı artırmış. Ha, e tamam. Beklenen yani her şey normale geçmiş. Yani aslında hemen hemen her yerde buna benzer şeylerden bahsetmek mümkün. Mesela Fransa'daki grev ve petrol sıkıntısıyla ilgili pek çok işveren örgütlenmesi askerleri göreve çağırıyorlar. Mesela ne için anlayabilmiş değilim askerler gelip rafineri mi çalıştıracak? Hayır. Gelip işçileri dövecekler işçileri zorla çalıştıracaklar herhalde. Başka ne yapabilir asker bilmiyorum ama ciddi tartışmalar hep böyle durumlarda ortaya çıkıyor. Kimi çağırsak da pataklasa diye. Bu da onlardan biri mi? Evet aşağı yukarı yani çok ilginç bazı ayrıntılar var. Çok uzun boylu konuşacak zaman onumuz olmayabilir ama şimdi ben buraya şimdi aktivistlerden biriyle protestoculardan biriyle konuşmuşlar. Buraya protesto etmeye geldim. Bir Çözüm bulmamız lazım demiş. Ve bu sefalet beni öldürüyor diye. Aktivist kaç yaşında? 70 yaşında bir kadın. Mascari Saint Anne. Ve e, yani başbakan Jean-Max e, Jean Belrivin ofisinin önünde... ...başbakanlık binasının önünde... ...70 yaşında bir kadın sefaletten ölüyorum. Bir derdime bir çare bulunmasını istiyorum diyor. Hayitler giderek yükselen oranda ve yaş, cins ayrımları pek gözetilmeden artık sokağa çıkmışlar. Zaten hiç mi, milyon üstünde insan sokaklarda, çadırda, çamurların içinde. Ağustos'tan beri ekonomik ve sosyal kriz devam ediyor. Şey depremden bu yana ee, şeyin de kalkmasını istiyor. istiyor minus tah diye bir kuruluş var. Birleşmiş Milletler stabilizasyon şey misyonu varmış orada Haiti'de. Bir işe yaramıyormuş aslında anladığım kadarıyla. Yani fakat Haiti tarihine bakmış Beverly Ben bu haberin yazarı ve şeyi görmüş. Ne zaman böyle protestolar olsa sokağa çıkan arkasından hükümet baskısı geliyormuş. Geçen hafta da iki defa olmuş. Hayti polisi burada asker değil bir, bir göstericiyi öldürmüş ve bir grubu da dayaktan geçirmiş. İşte böyle. Seni çok şaşırtmadı herhalde. Fakat Yok, bunlar gayet gayet hani e, özgün diyemeyeceğimiz standart durumlar maalesef. Kongo'daki şey vardı dün elimde ama yani hakikaten insanın okuması ve paylaşılması güç görünen bu ırza geçme olaylarının sistemli olarak çetelerin ve hükümetinde bağ var mı yok mu belli değil ama Kongo'da da hakikaten rezaletin büyüyecek yani diyor. Filan. Peki bir de şimdi bu ha, hakem savcılar yüksek kurulu meselelerimiz var. Gazetelerin çoğunda zaten KCK falan o yok. Ama HSK e, seçimleri ve HSK seçimleri sonucunda e, ortaya çıkan yeni işte seçim ilk HSK ile ilgili e, pek çok haber görmek mümkün. Gerçi e, şaşı bakşaşır perspektifler görmek de mümkün. E, ama konu konu gayet gayet en çok milliyet gazetesi bununla ilgilenmiş Tulum çıkardı diyor listede. Ee, yani hakimler Taüller Yüksek Kurulu seçimi öncesi Adalet Bakanlığı listesi olduğu listesi olduğu iddiasını yalanlıyordu Ama önceki gün sandıklar açılırken yok denilen o liste ortaya çıktı bu haberi vermiştik. Evet. Bazı görevliler oy sayımı yapılırken ceplerinden çıkardıkları listedeki isimleri tek tek kontrol etti diyor. Eğer yani bunlar doğruysa tam bir skandal. Ben hala yani. inatla hani hiçbir gazetede olmayan bir kendime özgü perspektif koruyacağım. Hiç egosantrik olmakla ya da hani ne güzel düşündüm falanla ilgili değil. Yani e, 13 bin tane Türkiye'de yargıçlık, savcılık yapan hem politize olmakla ilgili e, görece Toplumun bütününden biraz daha önde olduğunu varsayabileceğimiz hem de e, siyasetle e, ilgili hem de üstü kendi çalışan olarak çıkarlarıyla, işçi olarak çıkarlarıyla ilgili herhalde en iyisini bilen insanlardan bahsediyoruz hakim savcılar derken. Bu insanlar nasıl gizli bir oylamada üstelik Adalet Bakanlığı'nın çıkarttığı müsteşar yardımcısı gibi adamlara oy verdiler. Benim hala aslında anlayamadığım kısım bu çünkü hükümet atadı desek. Çok kolay olacak konu yani vay hükümet ayıp deyip konuyu e, hükümetin üzerine bastırmak kolay ama hükümetin yaptığı bir yana benim hala daha anlayamadığım hakim ve savcılar bu adamları nasıl seçtiler? Adlı sorunun cevabı e, tatsız hakikaten yani çünkü bunun altında yatanın ne olduğunu anlamak hakikaten benim için benim boyumu aşan bir şey ama çizgi. E, Epey bir çirkin olduğunu söyleyebilmek gayet boyumu <gülüyor> verebileceğim kadar bir yermiş gibi geliyor bana. Yani bu konuyla ilgilenen işte manşeten, Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşet haberini de oluşturan yazı Taha Akyol'un Objektif adlı sütununda o da benzeri bir paralel bir soru soruyor. Hayır. Türkiye'deki 11 bin hakim ve savcı Adalet Bakanlığı'nın müdahale tırnak içinde Aha. müdahalesiyle mi böyle oy kullandı yoksa siyasi tavırlarıyla ve televizyonlardaki ateşli polemikleriyle şöhret olmuş kişi ve gruplar yerine Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu'nda mesleki çalışma yapacak adaylara oy vermek istediler de bakanlık listesi denilen listenin dışında mesleki bir liste olmadığı için mi sonuçlar böyle oldu diyor ki hiçbir şey anlamadım gene. Ya ben şunu demeye çalışın anlıyorum. Ee, taak yolda anlamamış öncelikle ama hani e, soruyu biraz daha genişletiyor yani hani üzerinize baskı vardı da mı bunu yaptınız yok başka adam mı bulamadınız verecek de bunlara verdiniz diyor diye ben mealen bir açıklama yapsam. Yine haddimi aşmış oluyor neyse artık Kapalı kabinlere kalmadı. girerek vereceği oyu hazırlayan ve kapalı zarfta herkesin göz önünde oyunu sandığa atan bin hakim ve savcıya nasıl müdahale edildi yoksa oy böyle bir mi yapıldı Şimdiye kadar da böyle yersaf, bir iddia yok öyle diyor Ha Yarsaf hile iddiasında bulundu mu? Bulunuyor galiba Ben görmemiştim bunu Neyse yani hani hile varsa zaten o zaman çok konuşacak bir şey yok. Bu mahkemelerin işi diyeceğiz ki eyvahlar olsun. Çünkü HSK seçimlerinden bahsediyoruz. Burada suçu işleyen kadı kime kime şikayet edelim adlı sıkıntı başlıyor çünkü. Ama böyle değilse ortada bir hile yoksa ve gidip hakim ve savcılar aslında bu adaylara oy verdilerse bunun tek bir açıklaması olabilir. İktidar nimetlerinden faydalanmak istiyorlar herhalde. Ya da ama nasıl faydalanacaklar ben bunu da düşünüp bulamadım. Çünkü gizli oylama ben vermiştim ben vermiştim ne olabilir mi bu iş sanmıyorum. E koskoca hakim ben vermiştim deyince inanmayacaklar mı yani? E böyle olursa ama yani hani ne bileyim çok da mantıklı ve güvenilir bir yöntemmiş gibi gelmiyor bana. Anlayamadım ben mevzuyu yani açıkçası şey kısmı gerçekten rezalet hani yanlış anlaşılmasın hükümetin böyle bir liste çıkartıyor olması hükümet çıkarttıysa tabii çünkü bu da iddialar arasında kısmında. Bakan Ergin liste iddiası seçim iradesine saygısızlık demiş. Evet yani çünkü bakanlığa sorarsanız bizde hiçbir alakası yok isteyen aday olur onlar olmuşlar falan gibi bir şey anlatıyor. Ee, öyleyse yine bir muammanın içindeyiz hükümet çıkardıysa bu çok çirkin. Ama her halükarda serbest bir seçimde bu adamların seçilmiş olmasını nasıl açıklayacağımızı... ...bunların hiçbirisi bence e, yeteri kadar çerçevelemiyor. Hala daha ortada koskoca bir soru var. Bu adamlar neden bu adama oy verdiler adlı soru. Evet. E, ve üstü üstü tabii şöyle de bir sıkıntı var. Seçim var ama propaganda yok. Propaganda olmadığı için bu adamlar kim? Aslında hükümete yakınlar mı gerçekten kısmını bile e, biliyor muyuz derseniz... ...hayır bilmiyoruz. Bir iki tane satır dışında ne politik görüşleri... ...ne e, HSK ile ilgili vaatleri... Ne, ...ne ne bileyim ben herhangi bir şey... ...yok. E, yani Demokrat... Komedi rezalet... <gülüyor> Bu ...komedi değil galiba daha trajedi ilk kez Trajik olduğu için. Trajik komedi belki de. E, bir dahakine onu deriz. Evet. <gülüyor> Demokrat Yargı Derneği... ...Eş Başkanı Orhan Gaziantepin... ...şey demiş... ...referandumda yargıya biçimsel demokrasi... geldi Hükümet biçimsel demokrasiyi sağladı ama maddi demokrasiyi yerine getiremedi. Seçme hakkının olmadığı bir seçim süreci yaş yaşandı demiş. Bir tür YSK ile Adalet Bakanlığı arasında yüksek seçim kuruluyla bir tür dolma bahçe Paktı'nın imzalandığını düşünüyorum. Bir tür Saldırmazlık Paktı amacı da kürsü hakim ve savcılarının sürece müdahil olmaması. Tamam da oy verenleri nasıl açıklayacağız? Evet. Makro stratejiler sürekli evet. bir şey anlatıyor ama... ...yani hani ben çok takıntılı bir hale geldiysem... ...lütfen söyleyin Ömer Bey ama... ...yani Mustafa anlamış de değilim. Efendim. Nasıl oluyor bu iş? Yani evet böyle makro stratejiler olabilir... ...bunu dışında bırakalım, şunu içinde bırakalım... ...siyasi de olabilir, üstüne üstlük... ...çalışanların kendi içindeki çıkar çatışması da olabilir. Hepsi tamam da... ...açıklıyor mu hakikaten? Açıklamıyor, hayır. Yani... Ya Ersav Başkanı Emine Ülker Tarhan da 8 yıldır kadro, yargıdaki kadrolaşmaya dikkati çekti. Yani birdenbire hakim ve savcıların silme cemaatçi ya da Fethullah Gülen cemaatinden ya da e, AKP'li olduğunu mu iddia ediyor yani? Ya bu mümkün mü? Ya da bu kadar hızlı bir kadrolaşma olduğu da... En güzelini Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk söylemiş. senin de kesecektir. Kesecek mi? İyi. Teskin edici bir şey arıyorum çünkü. HSK'nın yeni yapısını değerlendirmek için çok erken üyeleri iyice tanıyalım, onları ondan sonra değerlendiririz demiş. Nasıl? Ee, e, yani belki de mantıklıdır diyecek çok fazla bir şey yok. Bu arada tabi e, özel e, HSK haber pardon e, tabi özel HSK haberleri yapan gazeteler de var ki. E, ...o kısmı zaten açıklamak iyice e, mümkün. Ama şeydi de... Matrak, ...Murat Yetkin'in... ...bugünkü manşeti... E, ...şunu da bir saniye söyleyeyim... izin verirsen... ...Adalet Bakanlığı'ndan hangi 3 bürokratın... ...Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu... ...üyeliğine seçileceğini... ...geçen hafta isimlerinin baş harfleriyle yazdık... ...A, B ve İ... ...şimdi... ...Ahmet Kaya bürolerden... ...ve İbrahim Okur çıktı diyor... Şimdi de bu isimlerin hangi dairenin başına geleceklerini açıklıyoruz diyor. Atama ve disiplin konularına gelecekmiş. Peki bu gene senin sorunu açıklamıyor ama cevabını. Nasıl oluyor? Me me mekanizma nasıl çalışıyor? Yani o kısmı anlayabilmiş değilim. Şeyi anlayabilirim. Seçildikten sonra hükümetin e, niyetleri ve tasarrufları seçilenlerle ilgili vardır. Büyük ihtimalle. Hani bunlar gerçekten... ...hükümete yakın ya da Adalet Bakanlığı'nın adamları ise seçilenler... ...bu durumda zaten bunların nereye yerleştirileceğini bilebiliriz belki. Ama hala daha serbest ve gizli oy kullanılan bir seçimde... ...nasıl olup da bu adamların seçildiği kısmı benim için açıkçası açıklanabilir. Bu arada bir hani bir şey var da söylemiyor falan değilim. Gerçekten açıklayamıyorum ve çok tatsız buluyorum bütün bu olan biteni bu yüzden. Hani şey çok kötü çünkü... Her şey bir yana yani de, memleket açısından ne ifade ettiği demokratikleşme mi özgürlükçü mü yoksa aslında hükümet sultasını güçlendiriyor falan filan bir kenara bırakalım. Kendi mesleki çıkarlarından bahsediyoruz hakim ve savcıların. Aslında e, o yüzden çok garime gidiyor. Yani kendi bizati, öz çıkarları kendi yaptıkları işle ilgili e, mesleki örgütlenmede bunlar oluyor ve kendi oylarıyla oluyor. Peki e, ama şey... E, bu mesele mülak bırakılamaz görüşüne de katılmak mümkün tabii taha ak yolunda. Ama yani. şüphe yok yani hükümet böyle bir Bakın, şey yaptım mı yapmadı mı açıklamadı. Muhakkak evet. evet yeni üyelere düşen görev diyor bu peşinen güvensizlik de oluşturulmuştur diyor çünkü bu da doğru olabilir bu söylendiği. Çok güvenilir bir durum değil daha yani daha yüksek kurulu evet acilen konun üzerinde durulmalı irdelenmelidir diyor iki yolu var demiş. Birincisi yeni seçilen üyeler icraatıyla hukuki tarafsızlık konusunda güven oluşturmaya özen göstermeli. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde ki kurum içi seçimler önemli. İkinci adımsa yürütmenin müdahalesinin ne olduğu araştırılıp açıklanmalı. Peki bu defa sorunlar oldu mu Yüksek Seçim Kurulunda diyor mesela Seçim Kurulları Bakanlığı mı alet Yüksek Seçim Kurulunda mı hile yapıldı diyor yani aman ya Rabbim 11 bin hakim ve savcıya nasıl müdahale edilir bence bir üçüncü yolda düşünülebilir bütün yargı erki ve e, Yüksek Seçim Kurulu da lav edilebilir yani bu hani mümkün bence bir sıkıntı yok nasılsa bana sormayacaklar sonunda ne yapalım diye. Olur. Ama kolay. Yani ben de biliyorum biraz radikal bir çözüm olduğunu bunun ama bu bir şey çözmez ki bu durumda. Yani burada gayet gayet Hı. hükümet öyle bir şey ki eğer e, YSK'da hile yaparak e, seçimin sonuçlarını falan değiştirirlerse zaten e, hakikaten ciddi anlamda bambaşka bir şeyle karşı evet. karşıyayız. Gayet kadiri mutlak Diyebileceğimiz falan bir. Evet. O zaman hükümeti lav edemeyiz yani. E, devirmek gerekir bu durumda. Yani başka türlü zaten kurtulma imkanımız olmaz. Evet. Ama bu çok teorik çünkü YSK'da falan böyle bir şeyler olduğuna dair henüz ve sanırım bir süre daha bir şeyler çıkmayacak. En azından ümidim bu yönde. Bu köprüdeki sallantıya da benzemez yani. Evet. Diyorsun. Yani bu sallanmak için yapılmış bir yapı değil. Öyle sallandığında olacağı da hiç belli olmuyor ayrıca. E, işte bir de işte şey boyutu var Star ve Yeni Şafak boyutu ki gerçekten bunları da e, özenle üzerinde durmak gereken konular olarak saptadık. Çünkü hiç normal değil. Hakikaten başka bir kelime var mı bununla ilgili bilmiyorum. Star gazetesinde e, deminden beri konuştuğumuz SSK konusu başka bir perspektifle ele alınmış. Yarsav'ın planı sandıkta şaştı. Yarsav SSK seçiminde tulum çıkarmak amacıyla CHP ile birlikte tek oylama maddesini iptal ettirdi. Ancak plan tersine döndü. Her aday için ayrı oylama yapılınca hiçbir yer savu üyesi bana ne seçilemeyen haberi haber olabilir mi? Olamaz ama olmuş. Yani manşet Yeniş haber Habak'ta, çünkü. Manşet haberinde tabansız çıktılar diyor. Dokuz sütünden ya da sekiz manşet atmış kocaman. Bir miktar eğleşme bir miktar hani hafiften aşağılama bir miktar da hani üç beş tane adammış demek galiba. Yani yar savın tabansız olduğunu ortaya koydu diye de kelime oyunu yaparak hakkari ama çok cinaslı. Evet, hakim ve savcıların %80'i listelerdeki yar adaylarının üzerine çizik attı. Derneğin yargı tabanının ancak %18'ini temsil ettiği anlaşıldı diyor bu yarısının sorunu da bu. E bu durumda Adalet Bakanlığı %65'ini mi temsil ediyormuş mesela? Hani böyle bir perspektifle bakarsak çünkü %18'ini yarsaf temsil etmekteymiş. E, ama evet, seçim yani. sonuçları üzerinden gidiyorsak bu durumda %65'inde Adalet Bakanlığı'nı temsil etmekteymiş. Atıyorum 65'i de. Önemli olan hani bir çoğunluğu Adalet Bakanlığı'nın temsil ettiği gibi bir sonuç çıkıyor olması bu cümleden. Ki e, taban tabana zıt işveren ve işçiden bahsediyoruz çünkü. <gülüyor> Evet. Şimdi son olarak peki ne diyeceğiz? Ayı buluyor desek, hani medyeti falan desek, olmaz değil mi? Bunlar? Bu konuda aslında anayasa mahkemesi başkanı aşım kılıçtan bir, bir demet var. Belki onu şey yapabiliriz. Çünkü bu konu üzerinde hakime savcılar yüksek kurumdaki değişime de gönderme yaptığını sanıyorum ve sert. 60 Kim üstüne alınacak bilmiyorum ama bir dinleyelim. Değişime karşı çıkan, çağın nabzını tutamayan onun kebirli mensupları artık halkı ikna edememektedir. Bireysel başvuru tüm yargı organlarını kuşatarak adil yargılama konusunda daha duyarlı davranmalarını sağlayacak önemli bir denetim yoludur. Kendi özgürlüklerimiz ne kadar önemliyse... Başkalarının özgürlüklerinde o kadar önemlidir duyarlılığı ve bilinci toplumsal çatışmayı önleyecek yegane formüldür. Aşim Kılıç, Anayasa evet. Mahkemesi Başkanı ve Statiko'nun kibirli mensupları artık halkı ikna edemiyor diye yargıdan bahsediyor. Değil mi? Bazı yargı mensuplarına mı gönderme yapmış? Yani en nihayette bunun HSK seçimleri ve çıkan sonuçla bir ilişiği var mı? Yani söyledikleri bence güzel laflar. Hani evet. Statikon'un temsilcileri ki kibirlidirler. Evet halkı ikna edememektedirler falan doğru da. Konuyla ilgisine. Hani ben de dün akşamki maçı anlatabilirdim. Çok da haklı ve doğru bir konuya değinmiş olurdum. Dün akşam mı bilmiyorum gerçi maç ama konuda bu değil. Ee, yani bağlantısız güzel bir konuşma gibi geldi bana. Yani çünkü... En Anayasa Mahkemesi'nin başkanının herhalde HSK seçimleriyle ilgili Adalet Bakanlığı müdahil mi değil mi ee, falan gibi şeylere bir miktar cevap veriyor olması. Seçilenlerin niye seçiliyor olduğunu söylemese de çıkan sonuçlarla ilgili bir yorum yapıyor falan olması gerekmez mi? Yani gerekmeyebilir ama o zaman bu konuşma niye gerekli ki diye sorabilirim <gülüyor> o zaman ben de. Hasıl zor olacak durum. <gülüyor> Soru yani güçlü devletin kendini koruma anlayışının arkasına gizlenerek bireylerin hak ve özgürlüklerini yok etme girişimini meşru müdafaa zeminine oturtamayız. Zira devletle birey arasında güç dengesizliği buna asla izin vermez. Çok doğru. Ama ne alakası var? Yani e, var e... bu işte bir iş. Hissini <gülüyor> çok yoğun yoğun veriyor olmaları bilerek mi? Onu çok merak ediyorum ben bir de. Bu şimdi gel ben sana bunları Volkan'la birlikte koridorda izah edeceğim. Yalnız yeni zeminin sallanmalarına dikkat ettin mi koridorun? İyi oldu bence bu telli zemin hepimizi çok daha rahat ettirecek. Saldana, en kötü yıkılır. Yani daha kötü ne olabilir ki? Ve şeffaf yaptırmam iyi oldu. Alt, <gülüyor> alt katlardaki insanları da göreceğimizi de görebiliyorlar en azından. Çökersek çekilir altında kalmaz. <gülüyor> Aynen öyle. Peki gidelim Preaching the Blues adlı parçayı çalmaya karar verdik. Sunhouse'dan gelecek Eddie James Sunhouse Jr. asladı. Ölüm yıl dönüğü 1988'de bugün Amerikalı bir blues şarkıcısı ve gitarist ve çok öncü bir rol oynadığı da belirtiliyor. Müzik eleştirmenleri tarafından ritimlerde güçlü ve Birbirini tekrar eden ritimlerle ve slide gitar da çalıyor. Ve güneyli kilise müziğinin spirit, spiritual ve gospel dedikleri etkilerini de taşıyan bir şey Mississippi Delta Blues albümünden Preaching the Blues Parts 1 and 2 geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Oh, I'm gonna to get in religion, I'm going to start on the Baptist church. I'm going be a Baptist preacher, and I don't want have no one. Oh, I'm going to preach now, huh? And yeah, I want everybody to shout. I'm